Radyo tiyatrosu Kimse ağlamasın, kimse beni met etmesin, mezarımın başında bir müddet bekleyin ki kabre alışayım, zira ölüm melekleri gelecek ve beni hesaba çekecekler. Amr bin As. Program yönetmeni Ümit İsmailoğlu Senaryo Fatih Böhürler Yayın hazırlayan Niyazi Hancı Program yönetmen yardımcıları Erol Mermer İslam Gemici Ey Amr bu gördüğüm sen misin? Halid bin Velid... ...gözlerime inanamıyorum... ...burada Hedde'de ne arıyorsun? Hele gel önce dinlen biraz... ...böyle bir yerde karşılaşacağımız... ...aklımın ucundan geçmezdi doğrusu... <gülüyor> ...çadırda kurmuşsun... ...yolun uzak herhalde... Ee, ...uzak ya... ...otur şöyle... Ee, ...aç mısın? Eh, hayır hayır... ...biraz su versen kafi... ...hemen... Buyur. Medine'ye gidiyoruz. Ne? Medine'ye mi? Evet, Medine'ye. Doğru mu düşünüyorum acaba? Ben kararımı verdim. Muhammed'i öldürmeye mi gidiyorsun? Hayır. Müslüman olmaya. Duyabileceğim en güzel haber. İyi de... Sen niçin seviniyorsun? Zira ben de yüksek huzurda Müslümanlığımı ikrar etmeye gidiyorum. Hakikaten müthiş. Saadetimi ifadeye kelimeler yetmiyor. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te Müslümanlarla çarpıştım. Ancak daha sonra meseleyi kendi kendime münakaşa ettim. Nefsimle amansız bir hesaplaşmaya girdim. Kendimle geceler ve gündüzler boyu kavga ettim hem İslamiyeti hem de onun peygamberini en tavizsiz bir şekilde dünden bugüne derinden derine düşündüm ve tam bir vicdani kanaatle hüküm verdim ki ben ve benim gibi eski dinimize kalmakta ısrarlı olanlar hata ediyoruz. Her şey ayan beyan ortada. En cahil bir köle İslamiyeti kabul ederek peygambere tabi olunca Bu bir asil insan oluyor. Dün peygamberime düşman olanlar, Müslüman olmakla bir anda onun kılına ziyan gelmesin diye gözlerini kırpmadan canlarını veriyorlar. Sanki o eski insan gidiyor ve aynı beden içinde yeni bir ruh taşıyan kimseler geliyor. İşte Allah'a ve Resulüne iman etmenin kudreti. Ya Halil, orada neler oluyor? Dünyanın en mesut hadiselerinden biri. Bu ıssız yerden İslamiyet uğruna bu yolu aşmaya azmetmiş sade biz değilmişiz. Bayağı meraklandım. Geliyorum. Ama... Ama Amr bin bu. Evet benim. Ya Eba Süleyman. Bizi seçilmişler zümresine dahil eden Allah'a... ...sonsuz hamd olsun. Hamd olsun. Sekiz sene evvel o Resuller Resulü... ...bin türlü meşakkate katlanarak aramızdan hicret ederken... Gözümüzü intikam hırsı bürümüştü. Gözümüzü intikam hırsı bürümüş ve içimiz dışımız kapkaraydı. Şimdi ise henüz o şerefli huzura çıkmadan sadece kelime-i tatmışken tarifsiz bir huzur içindeyiz. Hadi öyleyse yollar bizi bekliyor. Harre'ye geldik Evet yolumuz az kaldı Medine'ye yaklaştıkça heyecanım artıyor Ya ben Birçok muharebeye iştirak ettim Komutanlık yaptım Kaç kere ölümle burun buruna geldim Ama hiçbir zaman Şu anki kadar ürpermedim Heyecandan titriyorum Heyecanın ne kıymeti var Ölsek gam değil Mümin olarak can vermiş oluruz Ya son nefesimize kadar İslamiyet'e muharız kalıp Müşrik olarak ölseydik Onun için şuradan Resulullah'a kadar Yüzüstü sürne sürne gitsek layıktır Siz kimlerdensiniz Mekkeliyiz Mekke'den mi Muhacir misiniz ee, öyle sayılırız. Medine'ye hicret ediyoruz. Ne zaman Müslüman oldunuz? Yeni. Ben sizlerden önce varırım herhalde. Kimler geliyor diyeyim? Amr bin As, Halid bin Velid ve Osman bin Talha. Siz? Yani Mekkeli müşriklerin meşhur komutanları ha? Müşrik ordularına komutan olmaktansa... ...halis müminler arasında er olmak ve er kalmak en güzel rütbe. Bugün dünden daha kuvvetliyiz. İslam'ın nuru her gün artıyor. Peygamberimize böyle bir müjdeyi verme nimetini bana nasip ettiği için... ...Rabbime şükürler olsun. Allahu Ekber... Esselamu Aleyküm. Ve Aleyküm Allah'ın Resulü sizleri uzaktan görünce... Mekkeci ciğer parelerini kucağınıza attı demişti. Şimdi bu din sizden hizmet bekler. İnşallah. Ya Amr sana bir sorun var. Efendim? Sen biat ederken ben biraz uzağınızdaydım. Muhammed Aleyhisselam sana biat etmen için sağ elini uzattığında... Sen niçin elini geri çektin? <gülüyor> Biat etmek için şart koşmak istedim. Onun için çektim elimi. Neydi şartın? Şartım... ...eskiden işlediğim günahların affedilmesiydi. Peki... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Şüphesiz... ...İslamiyet kendinden önce yapılanların hesabını sormaz. Hicret de... ...önceki günahların hesabının sorulmasına manidir. ...hac da böyledir dediler. Ah, öyle büyük bir din ki... ...merhamet denize adeta. Bir de ileride işlemem mümkün... ...günahların affını isteyecektim... ...ama unuttum. Ne gaflet. Ya, unuttum deme. Unutturuldum de. Çünkü ayeti kerimede... ...Allah dilemedikçe... ...siz dileyemezsiniz diyor. Allah! Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la illallah. Şu ezana bak. Ne kadar deruni, ne kadar ulvi, ne kadar ilahi. Sanki sesten bir nur çağlayanı kıyamete kadar her an tekrarlanacak büyük davet. Hadi davete uyalım. Bak bak ...şu giden Amr bin astayım Evet o. Ne var bunda? Hareketlerinde bir tuhaflık var. Ama ne olduğunu çıkaramadım. Eskiden olsa hemen yanımıza uğrar... ...hal hatır sorardı. Hı. Sanki burası Mekke değil... ...o da Mekkeli değil. Evet. Kimseye selam vermeden gözleri önünde yürüyor. Sen bunu neye yoruyorsun? Müslüman oldu diye bir fısıltı dolaşıyor. İftira ediyorlar. E ama... Müslümanlarla yaptığımız bütün savaşlara katıldı. Hem de en ön saflarda. Öyle deme. Halid bin Velid de Müslüman oldu biliyorsun. Uhud'da Müslümanları bozguna uğratan o değil miydi? Kimin ne olacağı belli değil. Ben babama bile güvenmedim. Peki nasıl anlarız Müslüman olup olmadığını? Ha, bundan kolay ne var? Aramızdan bir genç göndeririz. Masum bir Eda ile ağzını arar. Fena fikir değil. Bir deneyelim. Ha. demek müminsin. Ve bugün tekrar Medine'ye din kardeşlerini yanına dönüyorsun. Evet, genç Mekkeli. Ben ebedi saadete kavuştum. Bu nimet inşallah sana da nasip olur. Ya Amr, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Madem ki İslam dini son ve en kamil dindir. Neden senin gibi akıllı bir insan İslam'a girmekte geç kaldı? <Gülüyor> Biz maalesef bizden öncekileri kendimize rehber kabul etmiştik. Onlar Resulullah'ı inkar edince biz de inkar ettik. Akılsızlarla beraber hareket ediyorduk. Daha Hendek Harbi'nin sonuna kadar. Peki Hendek'ten sonra ne oldu? Onlar çekilip sıra bize gelince derinden derine düşündük. Ve hakkın apaçık ortada olduğunu gördük. Ama bu arada... ...tarihte ne yazık ki... ...hicretin sekizinci yılını bulmuştu. <gülüyor> Bari sen geç kalma. Çünkü... ...ölüm geç kalmıyor. Anlattıklarını uzun uzun düşüneceğim. Kim bilir... ...belki bir gün aynı saflarda buluşuruz. İnşallah. Hadi... ...Allah'a ısmarladık. Yolun açık olsun ya Amr. Amr, sen sıradan biri değilsin. Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam. Resulullah'ın seni aradığını duydun mu ya Amr? Ah, maalesef duymadım. Nihayet Allah için kılıç sallayacaksın aziz kardeşim. Elhamdülillah. Resulullah bir bölük asker toplattı. Galiba başlarına kumandan olarak seni tayin edecek. Sen peygamber efendimize... Ya Resulallah. Müslüman olmadan önce bu hak dine zarar vermeye kastetmiştim. Şimdi muradım odur ki... İslam'a girdiğim belli ola demiştim. Evet öyle dedim. O da... Yakında seni bir hizmete gönderirim buyurmuştu. Doğru. Duan makbul oldu. Hadi durma. Resulullah'ın huzuruna git. Dönüşte bize de haber vermeyi unutma. İnşallah. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Resulullah ne buyurdu ya Amr? Tahminimiz doğru muymuş? Babamın dayıları Bili bin Ömer bin Lihaf kabilesinin üzerine gönderilecek Seriye'ye bölük komutanı olarak tayin edildim. Allah'a hamdü senalar olsun. Hem lütuf hem imtihan. Resulullah mutlaka dua buyurmuşlardır. Allah sana selamet ve ganimet versin. Salih mal ile dönesin buyurdular. Amin. Amin. Ne güzel bir duaya mazhar olmuşsun. Dedim ki... ...ey Allah'ın Resulü... ...ben zenginlik ve mal için değil... ...İslam dinine hizmet etmek... ...bu yolda cihad etmek... ...ve senin yanında bulunmak için Müslüman oldum. Efendimiz ne karşılık verdiler? Ey Amr... ...salih mal... ...salih kimsede ne güzeldir. İnşallah... ...zaferle dönersiniz. İnşallah... İnşallah. Birliğinde muhacirin ve ensardan namlı bahadırlar var mı? Saad bin Ebi Vakkas var. Bilirsiniz çok iyi okçudur. Evet. Sonra Huseyd bin Hudayr var. Ensarın ileri gelenlerinden Saad bin Ubade var. Amr bin Rebiya, Seleme bin Seleme ve daha nice mücahit. Ayrıca otuz kadar atımız olacak. Ve ben olacağım. Ve ben de olacağım. Oluyor? Niye durdurdular Bak şuradan dört nola bizim gözcü geliyor Belki mühim bir haber getiriyordur Efendim Birçok müşrik kabilesi birleşti Bir ile değil Kabilelerle çarpışacağız Ne yapmamızı tavsiye edersin Takviye birlikler isteyelim Evet aynı kanaatteyim Rafi Efendim, süratli bir at bul. Tez gidip Resulullah'a arz et. Yardımcı bir birliğe ihtiyacımız var. Hadi, vakit kaybetme. Hemen yola çık. Eh. Neden boynunu büktün? Ben gidip gelene kadar savaş olur da şehit olmazsam diye. Aman ya Rabbi, Bu ne emsalsiz iman. Bu imanı muhafaza ettiği müddetçe bu ümmetin sırtı yere gelmezsin. İnşallah muradına nail olursun Ama vericinin haber Hayati kıymet taşıyor Hadi Allah yolunu açık etsin Bu beyaz sancağı en yüksek yere dikin Serveri alem onu benim için bağladı Ey ağam Resulullah bir de siyah bayrak vermişti ...onu da en ön safta dalgalandırın. Böyle soğuk hava görmedim. Her tarafın donduğu. Müthiş soğuk. Neyse ki bol çalı çırpı var. Biz günlerdir burada olduğumuz için... ...yine de alışık sayılırız. Bakalım yeni gelen birlik ne yapacak? Yeni gelenler de Resulullah aşkıyla yanan bir kahramanlar ordusu. Başlarında Ebu Ubeyde bin Cerrah var. Hı hı. İlk muhacirlerden. 200 kişi kadarlar. Aralarında Hazreti Ebubekirle Hazreti Ömer de bulunuyor. Eshabın en ileri gelen şahsiyetleri ve bütün bu büyük şahsiyetler Amr bin As'ın emrinde toplanmışlar. Ne büyük dünya Rabbi. Ne düşman, ne ağır tabiat şartları. Yüksek ahlak ve yüksek maksat sahibi Bu orduyu asla korkutamaz Hadi Şimdi şunları tutuşturalım da biraz ısınalım da Tamam yandı işte oh. Azcık titremem durdu Siz, Siz ne yapıyorsunuz da? orada? Isınmak için ateş yaktık ah. Sizi yaptığınız o ateşin içine atarım Daha söndürün şey, Tabi Ey Amr, buyur ya Eba Bekir. Niçin ateşi yaktırmıyorsun? Sen bana itaat etmek ve benim sözlerimi dinlemekle emrolunmadın mı? Evet. Öyleyse dediklerime harfiyen uyulsun. Ya Eba Bekir. duyduğuma göre Amr sertlik gösterirmiş. Ben buna tahammül edemem, gideceğim. Hayır gidemezsin ya Ömer. Gidersen nefsine uymuş olursun. Amr'ı kuvvetli savaş bilgisi sebebiyle Resulullah başımıza kumandan tayin etti. Gidersen şeklen Amr'a küsmüş olursun ama aslında bu hareket peygambere isyan olur. Yok estağfurullah. Ey İslam ordusu! Az sonra düşmana saldıracağız. Abdestsiz hiç kimse kalmasın. Su bulamayan teğmüm edebilir. Evvela niyetlerimizi ıslah edelim. Katille mücahidi ayıran fark niyettir. İslam'a gelin diye yaptığımız daveti reddettiler. Artık dinimiz için bir tehlike teşkil eden düşmanı, Zararsız hale getirmek üzerimize farz olmuştur. Bileklerinize ve kılıçlarınıza değil, Allah'a ve Peygamber'e güvenerek cihad ediniz. Böyle yaparsak zafer elbette bir olacaktır. dalga geliyorlar. Canınızı kurtarmaya bakın. Ee, harbin başlamasıyla bitmeşi bir oldu. Mahvolduk. Verişan olduk. Kaçanları takip etmeyin. Tuzağa düşebilirsiniz. Teslim olan canını kurtarır. Teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Öldürürüz. Teslim oluyoruz. Öldürmeyin. Öldürmeyin. Öldürmeyin. Öldürmeyin. Biz zaten öldük. Düşman çok sayıda esir verdi. Bol miktarda ganimet de kaldı. Toplanın! Bize bu zaferi bahçeden Allah'a hamd ve yüzünüz iki cihanda ak olsun. Canla başla çarpıştınız. Şükürler olsun ki müminiz. Ya düşmanla saflarımız değişik olsaydı... Ya onlar mümin, biz kafir olsaydık. Biz aslında onların canlarına değil, bozuk olan itikatlarına düşmanız. Bu sebeple, şu an esaret zilletine düşen bu insanlara hüsnü muamele ediniz. Olur ki aralarından iyi Müslümanlar çıkar. Şimdi, Resulullah'a haberciler koşturalım. Allah'ın nurunu, Yeryüzüne yaymak için son nefesimize kadar çalışalım. Her şey senden Allah'ım. Esselamu aleyküm ya Amr. Beni tanıdın mı? Ve aleyküm selam. Elbette tanıdım genç adam. Öyle anlıyorum ki Müslüman olmuşsun. Mekke'nin fethinden evvel Müslüman oldun. <gülüyor> Elhamdülillah. Bir kişi daha ateşten kurtuldu. Yakında bir sefer var mı? Sefer değil de... ...Resulullah'ın yazdığı mektubu... ...Umman Sultanına ben götüreceğim. Şayet Müslüman olurlarsa... ...vali olarak orada kalacağım. İnşallah Müslüman olurlar. Öyle ümit ediyorum. Ya Amr, sen ha? ...Umban Valiliği ve Tebuk seferi Şimdi nereye? Resulullah'tan sonra... ...ona yakatle halifelik yapan... ...Hazreti Ebu Bekir beni çağırmış. Gel benimle. Hoş geldin Ya Amr. Aziz kardeşim. Hoş bulduk efendim. Ya Amr. Seni Mekke, Taif, Havazin... ...ve Beni klaptan topladığım... ...ordunun başına... Komandan olarak tayin ediyorum. İşte sancak sana teslim. Vazifeniz Filistin'i almaktır. Sana yakın bir başka bölgede de Ebu Ubeyde bin çarpışacaktır. Ona yardımcı ol ve onunla istişare etmeden hiçbir işe karar verme. Hemen hazırlıklarını yap. Hazır olduğunda haberim olsun. Baş üstüne. Çıkabilirsin. Ordu emir ve görüşlerinize hazırdır efendim. Teşekkür ederim. Ya Amur. işte ordunun başında bir hizmete daha çıkıyorsun. Diyeceklerimi iyi baş Başüstüne efendim. Gizli ve açıktaki her hal ve işinde takva üzere ol. allah Teala'dan ol. Her halinde ondan haya eyle. ...o gizli açık her şeyi görmektedir. Hep ahiret işleriyle meşgul ol. Bunları yaparken de... ...yalnız Allah'ın rızasını düşün. Emrindekilere baba gibi şefkatli ol ve yumuşak davran. Çünkü aralarında zayıf olanlar vardır. Başüstüne. Ebu Bekr beni az bir kuvvetle... ...düşmana ezdirecek gibi bir fikir aklından geçmesin. Ey Amr! Nelerle karşılaştığımızı çok defa görmüşsündür. Ne kalabalık küffarla cihat yaptık. Halbuki biz azdık. Sonra sen Allahu Teala'nın Huneyn'de Müslümanlara nasıl yardımda bulunduğunu da biliyorsun. Biliyorum efendim. Ey Amr! Senin yanında Bedir'de savaşmış Muhacir'in ve Ensar'dan olan gaziler var. Onlara çok ikram ve iltifatta bulun. Onların hakkını gözet. Onlar üzerinde büyüklük ve üstünlük gösterme. Şeytanın vesvesesi sana galip ki... ...ben onlardan daha üstün olduğum için... ...Ebu Bekir beni onların başına seçti demeyesin. Şeytanın hilesinden çok sakın. Onlardan biri gibi davran. Ve işlerinde onlarla istişare ederek hareket et. başta Namaza çok sarıl. Vakit girince ezan okut. Seninle beraber namaz kılmak isteyenlere namaz kıldır. Düşmandan çok yakın. Düşmanı iyi takip et. Tuzağına düşme. Arkadaşlarına nöbet tuttur. Emrindekilerin hallerini iyi tanı. Onların arasında bulun. Ama insanların gizli taraflarını başkasına açma. ...arkadaşlarına nasihat ettiğin zaman kısa ve öz konuş. Önce kendini düzelt ki emrin altında olanlar da sana karşı iyi olsunlar. Emir'in bildiğini ve emri altındakiler hakkında yapacağını yalnız kendisi bilmeli. Baştune. Düşmanla karşılaştığın zaman düşmandan değil... Allah-u Teala'dan korkma. Gideceğin yere önce keşif birliği gönder. Düşmanla karşılaşınca sabırlı ol. Ama lazım gelen tedbirleri de al. Askerine Kur'an-ı Kerim okut. Dünyanın çekiciliğine aldanma. Senden önce yaşayanların ne olduğunu düşün. allah Teala'nın... Kur'an-ı Kerim'de methusena buyurduğu idarecilerden o baştühne. Ey istem askeri! Şimdi Allahu Teala'nın yardım ve bereketiyle yola çıkınız. Allah'ın düşmanlarıyla cihad ediniz. Size takva üzere olmanızı ve Allah'tan korkmanızı tavsiye ediyorum. Şüphe yok ki Cenab-ı Hak dinine yardım edenlerin yardımcısıdır. Bunları unutmayınız ve başınızdaki emire hakkıyla tabi olunuz. Başüstüne! de Heraklius oğlu Filistin komutasındaki Bizans ordusuyla karşı karşıyayız. 80 bin kişiler. Âli suresinde kim Allahu Teala'yı ve ahiret gününe isterse, onların sayıları az olsa bile düşmanın çabuğundan korkmasın. Çünkü cihat farzdır buyuruluyor. ...ve müminlere şehitlik müjdeleniyor. Şartlar ne olursa olsun... ...Kur'an-ı Kerim'in emrine uyacağız. Hepimiz bir bir şehit olacak. Lakin... ...bir adım geri atmayacağız. Ey Rebia bin Amr! İşte düşman... ...işte biz. Hayır ey Amr! İşte düşman işte biz değil. İşte düşman... ...işte Hı. İslam. Biz hangi harpte kafirlerden fazlaydık ki? Allahu Teala'nın yardımı bize ulaşacaktır. Biz onun için dövüşmüyor muyuz? Vallahi doğru söylüyorsun. Harp nizamı alınsın. At bil! At bil. ...düşman hazırlanıyor. Aklım havsala almıyor? Beş bin kişi... ...nasıl olur da... 80 bin kişilik bir ordunun karşısına çıkar? Mutlaka yakınlarda... ...asıl orduları vardır. Bunlar olsa olsa... ...öncü kuvvetlerdir. Ben de aynı fikirdeyim. Amr'la uygun bir yerde... ...barış görüşmeleri yapmamız için... ...lazım gelen temaslara başlayınız. Baş üstüne... Ey Filistin, sen zeki bir komutansın. Önce sulh müzakeresi istedin. Hakla batılı ayırabilmelisin. Müslüman olmanızı teklif ediyorum. Yoksa buraları kaybedeceksiniz. Hayır. Ecdadımız Hristiyandı. Biz de Hristiyan kalacağız. O halde İslam hukukunun bir şartı olarak cizye vereceksiniz. Hayır. Hayır. Rumlar beni dinlemez. Öyleyse bu ihtilafı kılıç halleder. Sağ cenahımdaki komutan Şurahbil bin Hasene... ...sol cenahımdaki komutan sabuk bin Cibayedir. Baştan ayağa sıktı. Şu kafiri kim susturacak? Allah'ın izniyle ben susturacağım. Sakif kabilesinden bir mücahid. Üzerinde sadece bir entari, elinde yalnızca ok ve yayı var. Atı da yok. Ah iman kuvveti. Sen bir kimsede varsan ondan aslanlar bile kopsun. Şu oku yeder, kör ...ok Mücahid'i yalayıp geçti. Tuh! Muhammed'i kurtuldu. Fakat eyvah! Şu garip Muhammed'i şimşek gibi bir hızla karşılık veriyor. Bizimki daha yayı kuramadı. Eyvah! Boynundan berbat şekilde vuruldu. Elhamdülillah. Erken öten horozun boynunu vururlar... Ne de kibirliydi. debelene debelene can verdi Biri zırhına biri Allah'ına güveniyordu Fakat bir gelen daha var Bu defa bir komutan İnşallah o da ber taraf edilecek Yiğit olan biri gelsin Haydem Tecrübeli bir muharim Evde vedalaşırken anneme ve sevgili bacıma bu son görüşmemiz. Dönmeyince üzülmeyin. Cennette peygamberimizin havuzu başında bir araya geleceğiz demedim mi? Öyleyse ne duruyorum? Meydana önce ben atılmalıyım. Allahu Ekber! ...sıkverdi... <Gülüyor> <Gülüyor> ...yerin cennet olsun... ...ey Şurabi... ...sanki Resulullah'a... nice zaman vahiy katipliği yaptı. ...herkesten evvel... ...senin şu er meydanına lazım değil mi... ...hadi Bismillah... ...Allahu Ekber... ...ey Kadem'im geliyorum... ...gel... ...arkadaşım seni özlemiştir. Yere yıkıldılar. Kaydemun ne kadar uzattı. Heh şöyle... ...Muhammed'i altına aldı. Şimdi boğazlar... Al bakalım kaydamın... ...kafa öyle değil böyle kesilir. Ha, bu ne demek? Benim ordumdan biri... ...benim komutanımı öldüktü. Bir ihanet! Burcum bir anda mümin mi oldu acaba? Teşekkür ederim. Ama... ...niçin bunu yaptın? Beni niçin kurtardın? Seni... ...ben değil... Allah kurtardı. Sen? Evet ben. Talha bin Hüvelit. Bedbaht Talha. Resulullah'tan sonra... ...peygamberlik iddiasına yeltenen... ...mürted. <gülüyor> Müslümanlara... ...bir faydam olur diyerek... ...Bizans ordusuna katıldım. Heh. Sen tövbe etmişsin. Ben... ...mürted oldum. Müslümanların yüzüne nasıl bakarım? Gidiyorum. Hayır gidemezsin. Sen de bilirsin ki Yüce Allah Araf suresinde merhametim her şeyi içine almıştır buyuruyor. Sen tövbe etmiş bunu fiilen de ispatlamış birisin. Hadi Amr'a gidelim. Ya Rabbim tövbe et. Tövbemi kabul eylem. Bir, bir tufan ey komutanlarım, babam yer müttefik Müslümanlara mal oldu ve Konstantiniya'ya dönmek zorunda kaldı. Düşman şama aldı. Şimdi biz burada zaman kaybederken Müslümanlar Kayseri'yi de alabilirler tabiat şartları da bozuk. Geç kalmamamız gibi olmaz. Çekilir. Ee, doğru gelenler doğru. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi haberlerim vardır inşallah. Öyle kardeşim. Müjdem var. Eba Übeyde bin Cerrah ile görüşeceğim. Buyur. Şimdi çadırındadır. Şu mektubu okur musun? Bismillahirrahmanirrahim. Amr bin Aslan İslam orduları başkomutanı Eba Übeyde bin Cerrah'a. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ey Resulullah arkadaşı! Filistin bin Heraklius karşımıza 80 bin kişilik bir orduyla çıktı. Onunla nahr denilen mevkide karşılaştık. Allah düşmanı Filistin bizimle savaşma cesareti gösteremeden Kayseriye'ye kaçtı. Emrinizi bekliyoruz. Şayet izin çıkarsa orayı da fethetmek istiyoruz. haberi başkomutanı iletelim. Kayseri'ye düştü. Filistin Kostantiniyeye kaçtı. üç yaşında olduğu halde hasta yatağında uyuyan babanızla iftar edebilirsiniz. O, her gününü, her saatini Allah için kıymetlendirmiş bir asil ve büyük kahramandır. Ömrü at sırtında ve düşman karşısında geçti. Gözünü budaktan sakınmadı. Irak, Şam, Filistin, Mekke, Mısır, Kuzey Afrika arasındaki topraklara onun atının nal izleri bir İslam mührü gibi basılmıştır. Yerine göre asker olarak dövüştü. Yerine göre kumandan olarak harpler idare etti. Yerine göre vali olarak en adil idareyi kurdu. Ve yerine göre mükemmel bir hatip olup, ahaliye Resulullah'ın söz ve davranışlarını anlattı. Resulullah'ı anlatmayı şerefli bir vazife sayardı. Zaten onun peygamberimizi çok sevdiğini gören hemen anlardı. Nasihatlerinde bilhassa dünyaya fazla bağlı olmamak gerektiği üzerinde ısrarla dururdu. Ya evet. 80 binlik Bizans ordularını dize getiren adamı şimdi ölüm dize getiriyor. <Gülüyor> Hem de Ramazan bayramının birinci günü. Ölüm gelince acılar da bayramlar da öylece kalıyor. Biraz, biraz zemsem. Ah. Buyurun babacığım. Ah. Bismillah. Ah. Elhamdülillah. Beni, beni iyi dinleyin. ...artık vadem doluyor. Şu diyeceklerimi... ...iyi dinleyin. Zira bunlar... ...uzun bir ömrün mahsulüdür. İnsanlar... ...üç kısımdır. Tam olan insan. Dini ve aklı tamdır. Bir iş yapacağı zaman... ...o işin ehliyle istişare eder. Yarım olan insan... ...dini ve aklı yerindedir. Ancak... ...işlerinde kimseyle istişare yapmaz. Hiçbir şey olmayan insan. Dini ve aklı da noksandır... İşlerini de istişare etmez. Bu kimse devamlı hata işler. Vallahi ben her iş ve hizmetimi danışarak yaptım. Şahidim ya Amr. <gülüyor> Ordularına meleklerin yardıma koştuğu Amr. Şam Vadi. Mısır'ın muvaffak valisi. Hazreti Osman'ın müşaviri. Umman ve beni kuda mürtedlerini ıslah eden. Sen Sen burada mısın Beni Beni duvara doğru Sağ tarafıma çevirin Baba Amur Allah. Baba. Allah Baba. Ben Ben öldüğüm zaman Kimse ağlamasın Kimse beni met etmesin Nezarımın başında bir müddet bekleyin ki kabre alışayım. Zira ölüm melekleri gelecek ve beni hesaba çekecekler. Allah'ım sen emrettin ben isyan ettim. Sen yasakladın ben aksini yaptım. Şimdi affına sığınıyorum. Suçluyum. Özürümü kabul et. Senden senden başka ilah yoktur. Allah. Im. sevgili dinleyiciler. Amr bin As radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en seçkin arkadaşlarından biri. Bu din hiç bozulmadan tertemiz bir halde bugünlere onların hayatlarını hiçe saymaları, durup dinlenmeden çalışmalarıyla geldi. Bir gün bir sahabi Peygamberimize sordu. Ya Resulallah! amellerin en üstünü hangisidir? Efendimiz buyurdular ki, Allah-u Teala'ya iman edip kalple tasdik etmek, O'nun yolunda cihad etmek, kabul olan hac, insanlara yumuşak davranmak, vermesi lazım ve vacip olmayan şeyleri arzuyla vermek ve güzel ahlaktır. Başlı başına bir hayat üslubu olan bu hadisi şerifi nakleden Amr bin As'ın daha başka hadis rivayetleri de var. Onlar, insanlığın zirve noktasına Resulullah'a benzemeye çalışarak yükseldiler. Bize düşen de, eshab-ı kiramı örnek almak ve kendilerini hayır duayla anmak. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.